Demek cenaze kaldırma işinde sen yapıyorsun. Öyle kaptan. Bu zırıltıyı kuykuy kuy eke tabut diye yapmıştım ama şimdi başka bir iş yapmamı istiyorlar bununla. Desene sen her tarakta bezi, her çıkarda göze olan, serserinin, dinsiz imansızın birisin. Bir gün bacak yaparsın, ertesi gün bacakları öbür dünyaya götürecek tabutu. Başka bir günde tutup tabutları can kurtarana çevirirsin. Benim hiçbir söylediğim yok kaptan. Yaptığımı yapıyorum. Bana baksana, sen tabut yaparken türkü söylemez misin hiç? Titanlar da ağızlarını yontarken türkü mırıldanırlarmış. Bir tiyatro oyununda elinde kürek, türkü söyler mezarcı. Sen söylemez misin hiç? Türkü mü kaptan, türkü mü dediniz? Hiç de gerek yok türkiye. Mezarcı türkü söylüyorsa küreğinde müzik yoktur da ondan. Benim kalafat çekicim öyle mi ya? Bir dinleyin de bakın. Evet, bu tabutun kapağı bir çalgı gibi. İyi ses veriyor doğrusu. Çalgıların iyi ses vermesi içlerindeki boşluktan gelir. Gerçi içinde ölü olan tabut da aşağı yukarı aynı sesi verir ya. Marangoz, sen hiç ölü taşıdın mı? Tabutun mezarlığın kapısına çarpıp da çıkardığı sesi duyduk mu hiç? Vallahi kaptan ben, vallahi mi? O da ne demek? Şey kaptan, bu bir çeşit ünlem. İşte o kadar kaptan. Hmm. Devam et. Şunu söyleyecektim kaptan. ''Sen ipek böceği misin yoksa? Kendi kefeneni kendinden çıkan iplikle mi dokuyorsun? Şu göğsünden çıkana bak. Hadi çabuk bitir de kaldır bu zırıltıları ortadan.'' Kıça doğru yollandı, birdenbire gidiverdi. Sıcak iklimlerde kasırgalar böyle ansızın gelir. Duyduğuma göre Ekvator Galapagos takımadalarından biri olan Albemere'i tam ortasından ikiye bölermiş. Bana öyle geliyor ki bu ihtiyarı da bir acayip Ekvator ikiye bölüyor tam ortasından. Hep Ekvator'da bu adam. Ateş alev alev yanıyor. Hep yanıyor diyorum size. Bu yana bakıyor. Gel bakalım üstüpü. Çabuk olalım. İşe devam. Bu tahta tokmak bir çalgı tokmağı. Ben de ksilefon çalmasını öğreten bir öğretmenim. Şu hale bak. Şu gürültüye bak. Kır saçlı ağaç kakan içi boş ağaca vuruyor gagasıyla. Sağırları körleri kıskanası geliyor insanın şimdi. Bakın hele. Tabut yede kalatla dolu iki fıçının üstünde duruyor. Şakacı şeytanın biri bu adam. İnsanoğlunun saniyeleri de işte böyle. Ah, bütün gerçek nesnelerin gerçekliği öyle az ki. Ölçülüp biçilmez düşüncelerden başka gerçek olan var mı ki? İşte o kadar korktuğumuz ölümün asık suratlı simgesi, canı tehlikeye düşenlerin sarıldığı bir umut, bir imdat simgesi veriyor rastgele. Durup dururken can kurtaran biçimine giriyor. Daha da ileri gidemez miyiz bu işte? Eninde sonunda tabut ruh bakımından ölümsüzlük sağlayan bir şey oluyor belki de. Bir düşüneyim bunun üstüne. Ama olmaz. Dünyanın karanlık yanına öyle bir dalış aldım ki, öbür yanı, sözde aydınlık olan yanı, belli belirsiz bir alacak aranlık gibi geliyor bana. Marangoz hiç kesmeyecek misin bu gürültüyü? Şimdi aşağı iniyorum. Bir daha çıkışımda bu zırıltıyı görmeyin burada. Hadi Pip, bu olup bitenleri konuşalım seninle. Öyle derin bir felsefeye varabiliyorum ki senin de. Bana kalırsa bilinmedik dünyalardan gelen sular akıyor senin içine. Ertesi gün Raşel adlı büyük bir gemi görüldü. Gemici dolu serenleriyle Pekuot'un üstüne geliyordu. O sırada Pekuot bir hayli hızlı gidiyordu. Ama rüzgardan yana giden bu geniş kanatlı yabancı gemi bize yaklaşır yaklaşmaz, Pekuot'un gururlu yelkenleri birden boşana verdi. Delinmiş balonlar gibi ve lanetli teknede can diye bir şey kalmadı sanki. Yaşlı menadalı mırıldandı kendi kendine. Kötü haberler, kötü haberler getiriyor bu gemi. Yabancı kaptan güverteye asılı sandalında ağzında ses borusu seslenmeye daha vakit bulamadan ahap bağırdı. ''Beyaz balinayı gördün mü?'' ''Evet, dün.'' ''Siz de boş bir balina sandalı gördünüz mü?'' Sevincini güç tutan Ahab, bu beklenmedik soruya hayır diye karşılık verdi. Ahab, yabancı gemiye gitmeyi tasarladığı sırada, Raşer'in kaptanı teknesini durdurttu ve sandalını denize indirtti. Sonra canla başla bir iki kere kürek çekerek, Pekuot'un bordasına kancaya attı ve güverteye çıktı. Ahab onu görür görmez tanıdı. Bir Nantakıtlı'ydı ama selam sabah etmediler.'' Neredeydi diye bağırdı Ahab, kaptana iyice sokularak. Ölmedi, ölmedi ya. Ne oldu, nasıl oldu? Bir gün önce akşama doğru geç vakit, Raşel'in üç sandalı, bir balina sürüsünü kovalarken gemiden dört beş milli açılmışlar. Birdenbire rüzgar altında, gemiye yakın mavi sulardan, Moby Dick'in beyaz kamburu ve beyaz kafatası yüze çıkıvermiş. Bunun üzerine gemide hazır duran dördüncü yedek sandal ava katılmak üzere hemen denize indirilmiş. Bu sandal zaten en hızlı sandalıymış geminin. Rüzgarın da yardımıyla çarçabuk beyaz balinaya yetişmiş. Direk başı gözcüsünün dediğine göre bir zıpkın saplar gibi doğulmuş mobidike. Derken direkbaşı sözcüsü sandalın uzakta küçülüverdiğini, bir nokta haline geldiğini görmüş. Sonra bembeyaz sular birden kabarmış ve hiçbir şey görünmez olmuş. Anlaşılan yaralı balina avcıları peşine takıp kaçmış gitmiş çok kez olduğu gibi. Biraz korkmuşlar ama fazla telaşa da kapılmamışlar o sırada. Direklere geri dön işaretleri asmışlar. Gece olmuş, Rachel öteki üç sandalını rüzgar önünde toplayıp getirmek zorunda kaldığı için ters yöndeki dördüncü sandalı gece yarısına değin sadece kaderine bırakmakla yetinmemiş, ondan iyice uzaklaşmıştı. Ama ötekileri sağ salim güverteye alınca tüm yelkenlerini, Cun yelkenlerini bile açıp yok olan sandalın ardına düşmüş. Gemidekiler fener yerine geçsin diye eritme kazanlarını yakmışlar. İşi olmayanların tümü direklere çıkıp gözcülük etmiş. Yok olanların son görüldükleri yere gelince gemi yedek sandallarını denize indirip çevreyi kolaçan etmiş. Bir şey bulamayınca yine hızla yoluna devam etmiş. Sonra yine durmuş yine sandal indirmiş denize ve sabaha dek böyle aramış durmuş. Ama yetik tekneyi bir türlü görememiş. Yabancı kaptan bunları anlatır anlatmaz Peku ne amaçla yanaştığını açıkladı. Yok olanları beraber aramalarını istiyordu. İki gemi dört beş mil aralıkla yan yana gidecekler. Böylece daha geniş bir alanı tarayabileceklerdi. Stapp, Flask'in kulağına fısıldadı. Bahse girerim, yitik sandaldakilerden biri kaptanın ya pazarlık giysilerini giymiş ya da saatini almıştır. Amma da telaş ediyor şu sandal için. Duyulmuş şey mi? Av mevsiminin en civcivli zamanında işini bilen iki balina gemisinin yitik bir sandal ardına düştüğü. Şu hale bak Flask. Sapsarı kesilmiş adam, göz bebekleri bile sararmış, baksana. Yalnız giysileri gitmiş olamaz herhalde. Yabancı kaptan, o zamana değin bu dileği buz gibi soğuk bir tavırla karşılayan Ahab'a döndü. Oğlum, kendi oğlum da onların arasında diye bağırdı. Allah razı için yalvarırım size. 48 saat için geminizi kiralayın bana. İyi para veririm. Hem de candan, yürekten. Başka çare yoksa. 48 saat için yalnız, fazla değil. ''Ne olur esirgemeyin bunu. Esirgemeyiniz. Esirgemeyiniz.'' ''Oğlu'' dedi Stab. Demek oğlunu yitirmiş. Palto ve saat üstüne söylediklerini geri alıyorum. ''Bakalım ahap ne diyor?'' ''Kurtarmalıyız delikanlıyı.'' Arkalarında duran men adalı yaşlı gemici mırıldandı. ''Dün gece öldü o. Ötekilerle duydum. Hepiniz duydunuz ruhlarını.'' Kısa bir süre sonra durumu daha iyi anladık. Raşel'in başına gelen sandığımızdan da daha hazinmiş meğer. Çünkü kaptanın yalnız bir oğlu değilmiş yok olan. Bu belalı avda bir sandal daha uzaklaşmış gemiden. Kaptanın bir başka oğlu da oradaymış. Böylece bir ara zavallı baba acısından şaşkınlığından deliye dönmüş. Ama sonradan ikinci kaptan böyle durumlarda tüm balina gemilerinin yaptığını yapmış. Gemiden uzaklaşıp tehlikeye düşenler arasında en kalabalık grubu aramış. Baba da o zaman biraz kendine gelebilmiş. Gerçi Rachel'in kaptanı Ahab'la konuştuğu sırada her nedense yok olan bu ikinci oğlundan söz etmemişti. Ama sonunda Ahab'ın soğukluğu karşısında onu da söylemek zorunda kalmıştı. Bu ikinci oğlu daha 12 yaşında küçük bir çocukmuş. Kaptan oğlunu çok severmiş ama tüm Nantakıtlı babalar gibi onu tehlikelerden sakınmazmış. Soyunun bilinmez çağlardan beri gördüğü işin belalı serüvenlerde erkenden alıştırmak istermiş oğlunu. Nantakıtlı kaptanların oğulları daha küçükken 3-4 yıllık seferlere gönderdikleri olur onları. Hem de başkalarının gemisinde. Çocuklarının balinacılık işiyle ilk karşılaşmalarının bir babanın doğal ama yersiz korkuları sevgisi aşırı kaygıları yüzünden yumuşamamasını isterler. Yabancı kaptan Ahab'a yalvarırken bizimki bir örs gibi duruyordu. İstediğin kadar vur. Hiç sarsılmıyordu. Raşel'in kaptanı sen bana olur demedikçe gitmem buradan dedi. Bu durumda sen de benden aynı şeyi isterdin. Dileğimi yerine getir öyleyse. Senin de bir oğlun var ahap kaptan. Daha çok küçük, sağ salimi evinde şimdilik. Sen yaşlıyken doğmuş bir çocuk üstelikte. Bak, bak yumuşuyorsun, yüzünden belli. Koşun, koşun çocuklar, serenleri çevirmeye hazır olun. Durun, diye bağırdı Ahab. Bir tek halata dokunmayın. Sonra her sözcüğün üstüne basa basa, ağır ağır şunları söyledi. Gardiner kaptan, istediğini yapamam. Şu anda bile vakit yitiriyorum. Yolun açık olsun, yolun açık olsun. Tanrı senin yardımcın olsun. Belki de kendimi hiçbir zaman bağışlamayacağım ama ben yolumdan ayrılamam. Bay Starbuck, bak, pusula dolabındaki saate bak. Üç dakika içinde yabancıları gemiden çıkart. Sonra gemi yoluna gitsin. Ahab başını çevirip hızla kamerasına indi. Yabancı kaptan bunca yalvarmalarını aldığı kesin ve sert yanıt karşısında dona kalmıştı. Gardiner, şaşkınlığından kurtulur kurtulmaz, bir tek söz söylemeden geminin bordasına gitti. Sandalına düşercesine atlayıp gemisine döndü. Az sonra iki gemi birbirinden ayrıldı. Yabancı gemi görüldüğü sürece denizde seçtiği her kara lekeden yana, nedenli küçük de olsa dümen kırıyordu. Serenleri bir o yana, bir bu yana dönüyor, bir sağa, bir sola gidiyordu. Kimi zaman dalgalara göğüs geriyor, kimi zaman da dalgalar gemiyi arkadan itiyordu. Direkleri serenleri salkım salkım Gemiciyle doluydu Dallarına çocukların üşüştüğü Üç kocaman kiraz ağacına benziyordu Direklerin üçü de Köpükten gözyaşlarıyla ikide birde duran Bu geminin dolambaçlı gidişi Hala avunulmaz kederler içinde Olduğunu belli ediyordu Yitirdiği çocukları için ağlayan Raşel'in ta kendisiydi bu gemi Küçük küçük Ahabın ardından gitmeyeceksin Artık dedim sana vakit geliyor Şimdi artık Ahab ne yanında tutmak isterseni ne de korkutup kaçırmak. Zavallı çocuk. Fazla iyi geliyorsun benim hastalığıma. Aynı derde tutulanlar birbirlerini iyileştirirler. Bense bu giriştiğim avda hastalığımı en büyük sağlık biliyorum. Sen burada kal. Kaptan gibi hizmet edecekler sana. Evet küçük otur şuraya. Benim yere vidalanmış şu iskemleme. Sen de bir vidası gibi ol bu iskemlenin. Hayır hayır hayır. Bedeninizin bir eksiği var sizin kaptan, yitirdiğiniz bacağın yerine beni kullanın kaptan, benim üstüme basa basa yürüyün. Sizin bir parçanız olmak benim tek istediğim bu. Milyonlarca kötü insanı unutup, insanoğlunun tükenmez dürüstlüğüne inanacağım geliyor körü körüne. Bunu yapan da bir zenci, bir deli ama galiba o da benzerinin yanında iyileşiyor benim gibi. Aklı başına geliyor yeniden. Kaptan bana anlattıklarına göre Stab, zavallı küçük pipi Kaderine bırakmış bir zamanlar Diriliğinde teni kapkarayken Şimdi kemikleri bembeyaz olmuştur Zavallı pipin Ben sizi hiçbir zaman bırakmayacağım kaptan Stab'ın pipi bıraktığı gibi Gelmeliyim sizinle kaptan Eğer hep böyle konuşursan Aha bu yolundan çıkaracaksın Hayır diyorum sana olmaz Ah efendim benim kaptanım kaptanım Böyle ağlarsan öldürürüm seni Kendini sakın Çünkü Ahab da deli.